Kabe'de peş peşe tavaf yapıp tavaf namazını sonraya bırakmak uygun mudur yoksa nasıl yapmamız gerekir? Asıl gerek? olan her tavaftan sonra yani Kabe-i Muazzama'nın etrafında yedi kez döndükten Hı -hı. sonra tavaf biter ve iki rakia tavaf namazı kılınır. Ama yedi kez döndükten sonra bir yedi kez daha döneyim, bir yedi kez daha döneyim en sonunda tavaf namazını kılayım derse bu durumda mekruh bir fiil işlemiş olur. Çünkü her tavafın ardından o tavafa mahsus iki rekat namaz kılmak vaciptir. Evet, hemen peşi sıra kılmamız evet. gerekiyor.